İman dedik, ehli i Sünnet'e göre itikattır, kavldır, ameldir. Bu üçünden oluşur. Yani iman üç parçadır. Nasıl kimyada kimya mı? Bizde öğretiyorlar oksijin e, su neden oluşur? Ha? oksijin artı ne? Hidrojen. O bir oksijin artı iki hidrojen su oluşur. İman itikat. Ee, kavl, söz, amel. Bu üçünü yan yana koysan iman olur. Birisini çıkartsan ne olur? İman bozulur. Bu imanda güzel amellerle salih ameller de çoğalır, artar. Masiyetlerden de azalır. Bunun dersini yapıyorduk. Bunun dersini anlattık. Şimdi sözlerimizi imamların sözleriyle ne yapıyoruz? Onaylattırıyoruz. Bir de imamların sözleri dedik çime dayattırıyoruz? Ashab-ı Kirem'e, birinci kuşağa oradan da Resulullah'a, Resulullah'tan da Rabbil Alemin. Yani bizim akidemizle cennete girilir. Bizim akidemizden olmayanlar işleri zor. İşleri kalmış Allah'ın rahmetine. Hepimizin Allah'ın rahmetine kalmışız ama Allah Teala bize sırat müstakimi gösterdiği için buradan gelen cennete girer. Evet. Orada e, 53 tane imam okuduk. Geçen ders en son İmam İbn Mende'den okumuştuk. Bugün 54. İmam İbnü'z-Zemani. İbnü'z-Zemani bu da böğüc bir imamdır. Bakarım bu mübarek zat ne söylemiştir. Evet, biraz yakına gel. Önder ve örnek alim İbnü Ebi Zemani diyeme şu Ebu Abdullah Muhammed bin Abdullah el Endelusi. Usulü Sünnet isimli kitabında şöyle der. Ba, imanın söz ve amel oluşu hakkında. el i sünnetin bir görüşü de şudur. İman, kalplerle Allah'a karşı ihlaslı olmak, dillerle şahitlik etmek, güzel bir niyetle ve sünnete uygun bir şekilde organlarla amel etmektir. Allah'a iman, kalple ve dille olur. Amel de bunu tasdikler. Söz ve amel, biri olmadan diğeri dire, diğeri olmayan iki arkadaştır. Ba'f, imanın tamam olması, artması ve eksilmesi hakkında. En i Sünnet'in bir görüşü de şudur. İmanın dereceleri ve mertebeleri vardır. Tamam olur, artar ve eksiler, eksidir. Eğer böyle olmasaydı, insanlar iman konusunda eşit olurdu ve ileri gidenin geride kalana bir üstünlüğü olmazdı. Evet, bu mübarek zat Endelüsü'dir. Meşhur bizim Endelüs, kaybettiğimiz yeşil adamız. 500 sene İslamiyet orada hacim olmuş, Birinci dönemde Emeviler zamanında İslamiyet, Abbasiler Emevileri çöktürdükte Şam'da Abdurrahman Dakhil diye Emevilerin en sonlarından birisi gitmiş orada İslam devletini kurmuş. Aynen halifeliği kurmuş. Ne zamana kadar sürmüş? Beş yüz sene orada Müslümanlar hakim olmuştur. Oradan bir sürü alim çıkmış Endülüs'ten. Endelüs bugün günde e, İspanya bir de yanında bir şey var. Portugal, Portekiz. Portekiz. İspanya, Portekiz olan yarımadası bizim idir. Ve inşallah dönecektir. Orada birçok imam var. İbni Hazim Zahiri de oralıdır. İbni Abdülber büyük imamlardan oralıdırlar. İbni Ebi Zemani'nde Endelüs oralıdır, 399 senesinde vefat etmiştir. Yani 300 senenin taza ilmini canlı olarak yaşamıştır. Üç dönemin. Bu mübarek imam aynen aldığı etba'u tabi'inden, tabi'inden, sahabeden aldığı imanı bize aktarıyor kitabında. O kitabı da nedir? Usulü sünne kitabıdır. Sünne, usulü sünne derken itikat meselelerini kapsıyor. Orada bab koymuş. Kitaplara bab bab koyuyor. Birinci bab, burada ki babını nakletmişiz. Birinci bab diyor ki, iman, kavldir, emeldir. Sözdür, emeldir. ehli sünnet bu konuda diyorlar ki, iman kalplerle ihlastır, dillerle ikrardır, organlarla ameldir, salih niyetten ve sünnetten isabettir. Sünnetten nedir? Yani bu amelde nasıl salih olur? Salihten, salih olmayan ameli nasıl birbirinden ayırırız? Sünnet ölçüsüdür. Niheng taşı burada sünnettir. Yoksa namaz kılmak her çeşit şey namaz kılıyor. Hıristiyanlar da namaz kılıyorlar. Ama hangi namaz doğrudur? Sünnetten gelen namaz doğrudur. Tesbih yapıyorsun. Hangi tesbih doğrudur? Ben hocayım. Aklıma çesti. Bin kere la ilahe illallah deyin. Bu kadar e savabı var diye. Bunu kim kurdu? Bu ben kuramam. Çünkü dedik ibadetler nedir? Tevkifidir. Tevkifi ne demektir? Dondurulmuştur. Şeriat tarafından noktası koyulmuştur. Onu için kimse değişemez bunu. Bu imamlar da onu için sünnetten diyor. Ve ki sen kalbinle ikrar ediyorsun ama neyi ikrar ediyorsun? Sünnetin emrettiğini kalbinle ikrar edersin. Yok her, her insan gelse, sana bir şey söylese ona uyarsın. İşte onu dedikten sonra diyor ki iman bu üçüyle oluşur. Kavlde, amelde Zaten itikatte kimse şüphesi yoktur. Ümmet bütün fırkalarıyla sapık fırkalar da bunu ikrar ediyorlar. Müşkület nerededir? Kavul ameldedir. Bu üçünü bir kısım aşırı giderler bunu da çıkartıyorlar. En ehvelleri mürciedir. Mürcihe kavlu kabul ediyor. Neyse diyor. Kavul kabul ederiz. Ha? Kavul olması şarttır diyor. Ama amel şart değil. İşte bu alimde İbn-i Zamanin diyor ki karinani Emelden kavul <gül> içisi birbirinden eçi, ekizler gibi ayrılmaz diyor. Karin, ekiz. Nasıl senin karin var, seninle melek var, bir de şeytan var. Senden ayrılır mı? Omuzunda ki melek var, senden ayrılmaz. Çünkü senden ayrılsa kim yazar senin günahını? Hiç ayrılmaz. Doğduğun günden kalem senin üzerine çalıştı, en son nefesine kadar. Şeytan da en son nefese kadar senden ayrılmaz. Buna ne diyorlar? Kerin. Olması olmazındır. Bir de kerin ne var? Ana rahminde bebekten ne var? Bir parça şey var. Ne diyorlar ona? Yoldaş mı? Ananın rahminde bebekten meşine. Ne diyorlar ona türcüye? O olması olmazdır. Oradan gidasını alır. İşte kerin de nedir? Göbek bağı. Neyse o karinde de insandan ayrılmaz. İşte amelden de iman, e, kavlden de amel kişisi imandan ayrılmaz. Yakıp haradılar, kişisi arkadaşlar biri olmasa o birisi de iptal olur. Yani böyle açılıyor. Sonra bir bab koymuştur. İman eksilir artar diyor. Ehli sünnet de bu babda ne diyor? İman derece derecedir, menzile menziledir. Basamak basamaktır, mertebe mertebedir. İman eksilir ve artar. İnsanlar da eksilmek, artmakla birbirlerine fark atarlar diyor. Eğer eksilip artmasaydı, he önde giden, büyük faziletle amelleri olan o birilerden hiç fark olmazdı. Bu da murcunun kavuludur. Murcun ne diyor? Aynen bunu diyor işte. İmanın nefyettir. Halim murcuyu üstleniyor. Yürü senin imanınla. Dedin ki Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Seninle Cibril'in imanı eşittir. Ama Cibril'in imanı kuvatlıdır, senin ki zayıftır. İşte burada ameli çıkartıyorlar ortaya. Biz diyoruz hayır. Sen Cibril'in imanına varmak için çok büyük meselelere inanacaksın. Büyük meseleleri de canlandıracaksın. O da nedir büyük mesele? Çok büyük değil, işledik olarak. ha. Korkmayın. Hiç çok büyük bir mesele yoktur. Allah insanı yaratmış, yapabilecek de amel verir. Olan üstü bir şey istemez ondan. He? O da nedir? 77 iman şubesini canlandır. Ama hakkıyla canlandır. Canlandırdın evet, sen bin melek gibi çaremet de gösterebilirsin. İstesen suyun üzerinde de yürürsün, istesen havada da uçarsın. Yeter ki 77'nı hakkıyla getir. Evet bu büyük imam da bunu böyle aktarıyor. Kitap Usulü's-Sunne bu kitabı da elhamdülillah basınıdır. İnşallah Allah bize nasip etse bu kitapları hepsini teker teker tercüme edeceğiz. O basacak. Bütün selef alim kitaplarını. Bunlar metin diler çok değilim ama usulü's-sunne baya biraz şeyi var yani. bunlar hepsini tercüme ederiz inşallah. Evet, şimdi 55. imam, o da nedir? İman sabuni. İmam sabuni yedin, akan sular durar akidede. Bakalım bu zat ne demiştir. İmam İsmail es sabuni rahimeullah şöyle de hadisçilerin görüşlerinden biri de şudur. İman, söz, amel ve marifettir. İtaatla artar ve isyanla eksilir. İmam sabuni Meşhurdur, hadisçidir, imamdır, önderdir. 449 senesinde vefat etmiştir. Bid'at bu çenelerde çok şalmıştır. Ama bu imamlar itikadı savunmakta nedir? Yola devam. Hiç her münasebette iman meselesini ön plana çıkartmışlar. Bunun da bir kitabı var İmam Sabuni'nin. اَقِيدَتُ السَّلَفْ اَهْلِ Hadis, Selef, akidesi, ehli hadisin inancı diye bir kitabı var. Bu da küçük bir risaledir. İnşallah Allah kısmet etse bunu da e, çeviririz. Orada İmam Sabuni diyor ki ehli hadisin görüşü iman meselesinde mezhebi nedir? İman, kavldir, ameldir, me'rifettir. Kavl amel, ma'rifet, kalpte yani bilcidir. Yezidu bitta'a ve yenkısu bilma'siye. İtaatle artar, masiyetlerle ne olur? Azalır, küçülür, düşer. Hatta Allah kursun yok olur. Aynen anlattıklarımızın biz biz dersi yaptık yetmiş kusur ders, şimdi imamların imzasını o derslerin altına atıyoruz. Onun için biz ne dedik? Biz yumruğumuzu masaya vuracağız. Doğru itikat bizim itikattır. Yaslanmışız. Çünkü ne de? Sağlam yoldayız. Sağlam yere ayağı basmışız. Sağlam imamların, sağlam önderlerin, sağlam mürşidlerin, sağlam şeyhlerin eteğini tutmuşuz. Şeyhi olmayan şeyhi nedir? Şeytandır. Çok doğru sözdür. Altın suyuyla değil bu. Göz suyuyla yazılır. Gözün suyuyla yazılır. Altın suyundan daha pahalıdır. Yani Göz yaşı suyuyla yazılır. He? Neden? Çünkü senin böyle şeyhlerin olmasa şeytanın gönderdiği şeyhler senin şeyhin olur. Seni dalalet yoluna götürür. Türkiye'de çok güzel sözler var. Onların hepsini biz onaylarız, düzeltiriz. Bu da o sözlerden birisidir. Şeyh olmayan şeytanı şeyhtü. O zaman Allah akıl vermiş sana hangi şeyh'i sessiz Biz bunları seçtik. Çünkü bunlar kimin eteğini tutmuş? Tabi'nin, etba'u tabiin tabiinin, tabiinde tabi de sahabenin. Tabi dört imam başta. Bütün şeyhlerimiz, bütün şeyhlerimiz dört imamın eteğini tutmuş. Dört imam da etba'u tabiinin, onlar da tabi'nin, onlar da de sahabanın, sahabe de Resulullah'ın, Resulullah da cibrilden ondan sonra cennete gidiyoruz. İnşallah. Bu imanla. Böyle imanla. Çünkü bizim imanımızda yoktur yan gelip yatmak. İnandın, ikrar ettin, onu da gereğini yerine getireceksin. Evet, bu da imamların onayı. 56. imamımız. Muhaddis, fıkıhçı, Hafız, Allame, Ebul Hasan, Ali bin Halep, bin Abdülmelik bin Battal el-Kurtubi el-Maliki rahime şöyle şöyleden Ümmet-i Selef ve Halefi'nden Ehl-i Sünnet ve cemaatin görüşü şudur İman söz ve ameldir artar ve eksilir artması ve eksilmesinin delili Bukhari'nin Allah'ın kitabından imanın artmasına dair naklettiği ayetlerdir. Bunun anlamı şudur Bu artışı elde edemeyen kimsenin imanı bu artışı sağlayabilen kimsenin imanından daha eksiktir. Hafız, muhaddis, fekih, cihan, çim? İbn Battal, Kurtubi, maliki, Endelüs. Bu da Endelüs'ün mübarek zatlarındandır. Bu da 449 senesinde vefat etmiş. Aynen İbn Zem, İmam Sabuni'nin senesinde vefat etmiş. Bu nerededir? Kurtuba. Nerede? Endelüs'te. Şu anda İspanya'dadır. Ha? İspanya mı? İspanya'dadır şu anda. Gitseniz Kurtuba şehrine zannedersiniz İslamistan'da yaşıyorsunuz. İstanbul'a nasıl geldin Osmanlı eserini görürsünüz. Kurtuba'da Emevilerin binaları aynen görürsünüz. Bakarsınız, içiniz kanallar. Evet, İmam İbn Battal İbn Battal böyüc bir imamdır. İmam Hafız İbn Hacer Fethül Baride hep münden yapardır. Biz derdik bu imamın ne, ne büyük adamdır. Hafiz İbni Hacer bundan nakil yapıyor. Hafiz İbni Hacer 700 kusur senesinde vefat etmiş. Bu 449'da vefat etmiş. Aralarında kaç var? 300 sene var. 250 sene var. Ama hatta bundan 10 sene önceye kadar bu imamın çitabı çi cün ışığı gördü. Elhamdülillah. Maktutunu buldular, bastılar. O da nedir? İmam Bukhari'nin sahihini şerh ediyor. İbni Hacer de Fethülbari'yi şerh ediyor. Hep bundan alıntılar alırdı. İbn Battal böyle dedi, İbn Battal böyle dedi. Hatta bizim elimize İbn Battal'ın kendi kitabı elhamdülillah basıldı. İbn Battal da bu konuda iman meselesi konusunda ne diyor? Ehli sünnet vel cemaat selefen ve halefen. Selefi ve halefi. Selef geçmişler halef, gelenler. Biz de halefiz olara göre bizden de sonra gelen biz selef oluruz, onlar halef olurlar. Ama hayr-ı li hayr-ı En hayırlı halef en hayırlı selefin peşinde gidenlerdendir. Olabilir halef selefe muhalefet eder peşinde gitmese. Kimin eteğini tutsan sen onunla eğer o ise hayırlıdır. Şerli ise Allah kurusun dalala yolunu gitmişse Onla eteğini tutmuşsun. İşte diyoruz el i sünnetin selefleri ve hayırlı halefleri. Ne yapmışlar? İman demişler kavldir, ameldir, eksilir, artar. Hicret testiysen sahih Buhari'de Bukhari hadislerdir. Şimdi onu şerh ediyor ki iman Buhari bab koymuş, iman artar, eksilir, hadisleri getirmiştir. Bunu biz derse işledik hepsi. İman artar, eksili bölümüne dönebilirsiniz. Orada bunu işlediktir. Evet ondan sonra diyor ayetlerde ayetler var, hadisler var. Bu da nedir? İmanın eks, e, artmasına eksilmesine delalet ediyor. Bu büyük imam da Kurtuba'dan üstten yine onayını bize verdi elhamdülillah. İmzasını da attık biz itikadımızın altına. Yani gözünüzü de koyun arkadaşlar. Bu imamlar düzülmüş. Kimin peşinde kıyamet gününde mahşer gününde Resulullah'ın peşinde. Biz de bunların peşindeyiz. Ne mutlu bize değil mi? Ama gelmişiz bir imamın arkasıyla düşmüşüz. E, e, i̇mam gel bakın biz senin arkasında geldik. Sen kim peşindesin? Valla ben de zannetirdim Resulullah peşindeyim ama geldim baktım Resulullah ben istemedi. Ne yapacağız orada? Safta işebilir miyiz? Böyle bir şansımız var mı? Yoktur. İzin alıp dönüp bir daha işi düzeltirim, saklamadan akidesiyle gelirim. Öyle bir şans da yoktur. Onun için biz şu andan işimizi grantiye alıyoruz. Bu kafilenin peşinde gidiyoruz. Evet, şimdi bakarım kafilede, büyük imamlardan 57. imamımız kimdir? Hafız el Halimi el Bukhari Rahimeullah şöyle der. <gülüyor> Allah'a iman, O'nun varlığını kabul ve itiraf etmektir. Allah'a iman, O'ndan geleni kabul ve O'na itaattir. Peygambere iman, onun peygamberliğini kabul ve itiraftır. Peygambere iman, ona uymak ve ona itaat etmektir. Beyan ettiğimiz bu sebepten dolayı farzları ve nafileleriyle bütün itaatlerin iman olduğuna karar verdik. Allah ve Resulüne iman gizli ve açık diye iki kısma ayrılır. Gizli olanlar niyetler ve kararlılıklardır ki bunlar olmadan ibadetler geçerli olmazlar. Açık olanlar ise organlarla açık organlarla açıktan eda edilenlerdir. Bunların sayısı çoktur ki bazıları şunlardır. Temizlik, namaz, hac, umre, zekat, oruç ve Allah yolunda cihat ve benzeri gibi. İmanın artması ve eksilmesinin delillerinden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlar hakkında söylemiş olduğu şu sözdür. Siz aklı ve dini eksik olanlarsınız. Evet. İmam Hafız El Halimi El Bukhari 403 senesinde vefat etmiştir öyüc bir imamlardandır. Enteresan bu imam da ima Hanefi'dir. Bukhari, Hanefi bir imamlardandır. Anlatabildim mi? Bu Hanefi bir imamdır. Bir kitabı var, Minhaji El Minhaju Fii Şu'abil İman İman'ın şu'beleri. Biz İmam Beyhaki'nin şu'belerinden şerh ettik. Aslında İmam Beyhaki bile bundan almış. Şuabil iman Anlatabildim mi? İşte bu şubeleri şerh ederken iman meselesinde ne diyor? Diyor Allah'a iman nedir? Allah'ın varlığına, itaat etmesine vesaire. Bunlar nedir? İmandır. İtaat nedir? Emirlerini yerine getirmesi. Diyor bunun ferzi var. Bunun nafileleri var. Bak, i̇mamlarımız bir 77 ne dedik. Bir kısmı olmaz olmazdır bir kısmı. Bir kısmı insanlar da var. Anlamıyorlar bu meseleyi. Emel düğünler desek imandandır. O zaman küçük emelleri yapmayan imansız mı olur? Sen ne diyorlar güzel bir şey yakalamışlar. Ya bu tarihsizliktir sizin için. Şeytan yol göstermiş peşine gidiyorsunuz. Al imamlarımız açıklıyor. Bak ne diyor? Taatler diyor hepsi imandır. Bir kısmı ferzdir, bir kısmı nafiledir. Değil mi? Bir kısmı celidir, bir kısmı hefidir. Celi nedir? Apaçuktur, bir kısmı gizlidir. Hefi olanlar nedir? Kalp amelleridir. Korku, niyet, bunlar nedir? Kalpten işlenen bir meselelerdir. Tevekkül, Allah korkusu, heşyet, kalp amelleridir. Ama celî emeller nedir? Ağzalardan olan emellerdir. azalardan da olan, kalplen de olan bir kısmı olmaz olmazdır, bir kısmı nedir? Ha? İmanı ne yapar? Mükemmelleştirir, şartü kemeldir. Ama sen hepsine şartü kemel desen ne olursun? Murciyenin babası olursun. Evet. Şimdi böyle açıklıyor. İman da eksilir, artır, art, artar diyor. Burada da kadınlarla ilgili bir hadis getirmiş. Siz diyor ki kadınların aklı, e, e, aklı, ve, dini he, aklı ve dini eksik olanlardır. Şimdi bize bazı kadınlar, e, bacımızla, bacılarımız, analarımız bize kızarlar. Nasıl Resulullah böyle demiş, hevet demiş, niye kızıyorsunuz? Kızmayın. Doğrusunu söylemiş. Resulullah Allah'ı yarattığını tarif etmiş. Niye kızıyorsunuz? Şeytan gelip size yanlış anlatıyor. Bir de Resulullah'ın anlamasıyla anlayın. Bu çok önemlidir. Burada düşman çok giriş yapıyor burada. Özellikle müsteşrikler, bu onun ağzıyla konuşan akılcılar. Bizim memleçette de ne diyenler? İlahiyetçiler. Anlatabildim mi? Ne diyorlar? Resulullah demiş... Kadınların dini ve aklı eksiktir. Resulullah açıklıyor bunu bir başka hadiste. he Din nasıl eksik olur ya Rasulallah? Ha? Nasıl eksik olur din? E şimdi insan üzerine beş vakit namaz ferz değil mi? Ha? Ferzdir. Senede bir sefer oruç ferz değil mi? Ferzdir. 600 günü yerine getireceksin. E iyidir. Ayda bir sefer kadınlar özel hallar oluyor mu? Oluyor. O arada namaz kılmak caiz mi? Caiz değil. Oruç tutmak caizdir? Caiz değil. Allah ne vermiş onlara? Ruhsat vermiş. Beş gün, on beş gün. Kaç günün var ise senin özel gününde namaz kılmıyorsun, oruç olmuyorsun. Demek ki dinin oldu? Eksik oldu. Ama bu eksiklik Allahu Teala izin vermiş. Bunu kastediyor Resulullah. Eydir bunu anladık. Tamam. Ya e aklımız niye eksiktir? Aklınız eksik değil ki akılsız babından. Haşa la Allah'ın her yarattığı güzeldir. Allahu Teala kadınla erkeği hiç ayırmamış. Kesin kesinlikle erçekten kadın hiçbir şeyde ayrımı yoktur. Mucaffat'ta, her şeyde cennette, her şeyde imanda aynıdır. Sadece Allah erçekten kadını fizik olarak ayırmış. Görevlerini ayırmış. Şimdi fizik olarak erkeğe güç vermiş. Hiç gördün mü kadın e, savari e, mi? Suvari olsun. Ha olur bir iki tane istisna. Ama ne kadar suvari olsa bir erçek suvarinin önünde duramaz. Bu bir artı bir iki. Anlatabildim mi? Neden? Kadının yeri Allah böyle yaratmış. Bak hayvanda da öyledir. Erkeği var, dişisi var. Hayvanın, kadının dişisinin yerine muharasıdır. Yavru doğar, yavru besler. İcab etçe gider, avunu da tutar. Ama erkek nedir? Erkek o muharayı muhafaza eder. İnsanda da öyledir. Allah Teala kadını fizik olarak çocuk doğuracak, çocuk yetiştirecek, eğitim verecek. Hiç gördünüz mü bir erkek çocukları yetiştirsin? Yoktur. Yetiştirse de bozuk olur. Çünkü yapamaz fıtratı gereği, istisnalar bir kaideyi bozmaz. Şimdi Allah Subhanahu Teala bu yaratma gereğinde kadına ne vermiş? Kadın çok meşgul olduğu için bir de bedeni değişik bir beden olduğu için mesela ayda bu kadar kan kaybediyor kadın, Değil mi? Çok çocuğu olur. Senede bir sefer, çi sefer senede bir, bir çocuk olmak, bu kadar hamilelik kalmak bu ne oluyor? Fiziki değiş, değişiktir. Bun olur kadın akli meselede beyin çalışma meselesinde hücreleri daha biraz değişik olur unutkanlığa ne oluyor marraz oluyor. Bak erçeğin de biraz işi yoğun olsun unutur. Tabii değil mi? Bu değil ki kadın düşük bir seviyeli şeydir ama kadın normal olsa unutur. Unutur Allah Teala diyor kadınlardan şahit aldınız bir erkek içi kadın alın neden? İlletin de veriyor elhamdülillah veriyor ya bazı illet verilmez bilirsiniz ne diyor? Biri unutsa o birisi hatırlatır onu. İyidir bu unutmak kadında ayıp bir şeydir. Hayır ayıp değil çünkü kadın çok meşguldür çocuk doğurmakla, özel günleriyle işiyle, gücüyle meşguldür, unutabilir kadının yapısında bu var kadın unutur ama erkek daha onun için Resulullah demiş din dininiz eksiktir sizin akılınız eksiktir. Akıl bu konudan eksiktir. Yoksa akılsız babından haşa ve kefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söylemez. Evet. 58. imamımız. Kadı İmam Ebu Ya'la Elferra Rahimeullah, imanın şer'i tanımı konusunda şöyle der. Şeriatte imanın tanımına gelince, o açık ve gizli bütün itaatlerdir. Gizli itaatler kalbin amelleridir ki bu kalbin tasdiği demektir. Açık itaatler ise bedenin yerine getirdiği faz ve menduk fiillerdir. İmam Kadi Abu Yala Hambeli, bu da büyük alimlerdendir. 458 sene Bağdat'ta vefat etmiştir. Bu da aynen imanın e, şer'i itaatler, zahir batin, kavul ve amel azalar, vacib ve mendup. Aynen dediğlerinizi değişik bir şey de söylüyor. Bu da bir imam, bunun da imzasına o Evet, 59. imam. Hafız Beyhaki Rahimeoğullar <gülüyor> şöyle der. İman artar ve eksilir. Artmayı kabul ettiğine göre eksilmeyi de kabul eder. Bu da İmam Bey Beyhaki El Şafi'i Rahimeoğullar <gülüyor> 458 arasında e vefat etmiş. Bu da ne kitabı vardır? El Cami'i Fi Şu'abil İman onun şübelerini biz esas almıştık 77. Bir de ayrı bir kitabı var. İtikad kitabı var. Ehl-i Sünnet itikadı bir kitabı var. O kitapta da iman eksilir, artar. Ha? Onu ikrar ediyor. Evet. Bu imam da böyle. 56. imam. 60. Ha, 60. imam. Evet. Hafız Ebu Ömer İbni Abdelber şöyle der: Fıkıhçılar ve hadisiler imanın söz ve amel olduğu konusunda icma ettiler. Niyetsiz amel olmaz. Onlara göre iman itaatlerden ve isyanla azalır. Onların nazarında bütün itaatler imandır. Hafız İbni Abdülber <gülüyor> el-Maliki el-Endelüsü 460 senesinde vefat etmiş Endelüs'te. İspanya'da. Dedik bu da Malikçilerde belçemidir, ehli Sünnet'te belçemidir. çemiğidir. Hem hadisçidir hem fıkhçıdır. Bunun istihkar kitabı var. 50 cilttir. E, muattağı bir cilttir. 50 ciltte şerh ediyor. Mi? Temhid kitabı muattağı aynen şerh ediyor. O da biraz 20 cilttir. Bu adam büyük alimdir. Diyor ki, ehli sünnet diyor ki, ehli fıkıh ve hadis icma etmişler iman kavldir, emeldir. Biz bunu hatırlarsınız, bu kavlu şeylere getirmiştik. ehl sünnet iman terim üzerine icmaleri demiştik. İmam Şafii'nin sözün, İbni Abdülbar'ın sözün her mezhepten getirmiştik. Bu da aynen dürçü bütün itaatler nedir? İmandır, eksili artar, kavludur, ameldir niye? İtaatler nedir arkadaşlar? Allah'ın bütün emrine uymak itaattir. Yasakların önünde durmak bu da itaattir. Bunlar nedir? E bu neden olur? Yan kalp ameliyle ne olur? Yen yani dil ameliyle, yan azalar ameliyle. E bu itaattır. Demek ki bu imandır. Bunu yaptıkça imanlardır. Bu da İbni Abdülbarın vurgulu bir sözü. Evet 61. imamımız. İmam Hafızel Beğabî Rahimoğullar şöyle der. Sahabiler, tabiler ve onlardan sonra gelen sünnet alimleri amellerin imandan olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Delilleri Allah'ın şu ayetidir. Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanlarını artırır ve Rabblerine tevekkül ederler. Namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için harcarlar. İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rablerinin katında dereceler, bağışlanma ve tükenmez rızık vardır. Bu ayette Allah-u Teala bütün amelleri iman olarak zikretmiştir. Ayrıca Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste de bunu ifade eder. Onlar derler ki, iman söz, amel vakildir. İtaatla artar ve isyanla azalır. Nitekim Kur'an'da da imanın arttığı ifade edilmiştir. Kadınların vasfına dair gelen bir hadiste de imanın eksilmesine işaret edilmiştir. Onlar müminlerin imanlarında faziletçe birbirlerinden farklı olduklarından ve aralarında iman bakımından derece farkı olduğunda ittifak etmişlerdir. Evet. Bir daha söz var. Bunu açıklayalım. Ondan sonra bir sözüne geçelim. 516 senesinde İmam Hafız Beğavi Şafi'yi 3 bir imamlardandır. Bir kitabı var Şerh-i 16 ciltir. Bir hadis metnini Masabi Hüsnne hadis kitabını şerh ediyor. Orada İmam Beğavi tefsiri de var bunu. Dürücü imamdır. Diyor ki, burada tabi sözler aynen bir şey getirmemiş ama bir dikkatimi çekti. Önde diyor, sahaba ve tabiin vehli sünnet alimleri ittifak ettiler. Yani icma ettiler. Neye iman kavuldur, emeldir. Ondan sonra açılır ayetleri getirir. Gördük mü arkadaşlar? Yani bizim itikadımız niye biz? Rahatız bu konuda. Niye biz vurgulu konuşuyoruz? Çünkü biz sağlam yoldayız Allah Delilleriyle, akıl var, mantık var. Yani kimse diyebilir mi? Sen nereden getirdin bunu? Bunu biz dedelerimizden duymadık. Beni ilgilendirmez sizin dedeleriniz. Benim dedem he? kimdir? Ashab-ı kiramdır. Ben İslam'ın oğluyum. Anlatabildim mi? Benim fark etmez. Dedem ister Endelüs'te olsun, İster Bukhara'da olsun, ister Afrika'da olsun, ister İstanbul'da olsun. Benim dedemdir. Ne zaman dedem olur? Ne zaman? Sahabanın yolunda gider. İşte bak bu imam da ne diyor? Sahaba, tabi'in el sünnet alimleri ittifak etti. Mesele ne olmuş bizim için? Bitmiştir. Noktası koyulmuştur. Bize gelen bu yola uyacağız. Bu yolu devam edeceğiz. Heyru halef li heyru selef olacağız. Bizden sonrası için خَيْرُ سَلَفْ li خَيْرُ خَلَفْ Olacağız. Evet. Devam et. Bir daha bir söz var. bu imamın. Şu sözlerde imam beraber bir ayettir. Tasdik ve amelin her ikisi de hem imanın hem de İslam'ın kapsamına girer. Bunun delili Yüce Allah'ın şu ayetleridir. Allah katında yegane din İslam'dır. Sizin için din olarak İslam'a razı oldun. Kim İslam'dan başka din isterse bu ondan kabul edilmeyecektir. Allah Teala kulları için razı olduğu ve kabul ettiği dinin İslam olduğunu haber vermektedir. Tasdik amele eklenmedikçe bir din Allah katında hiçbir zaman rıza ve kabul makamında olmayacaktır. Evet. Burada da imam diyor ki tasdik ve amel yani kalpten inandım. Amel nedir? Hem İslam'dır hem imandır. Hepsini kapsıyor. Yani dini kapsıyor. E din hakkında ne dedir? İnned dine indallahi el-İslam. Allah indin din, İslam indir. E, وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Bunlar hangi İslam'dır? İçinde hem tasdik var hem amel var. İşte bunu vurgu yapıyor iman. Ondan dolayı sen eğer Allah'ın sözüne uymasan Yerine getirmesen bütün ibadetleri, Allah'ın emirlerini o zaman senin imanın doğru olmaz. Bunu vurgulamak şöyle imam. Bu da şerh-ü sünnede imamını zikrediyor. Evet, şimdi gelen 62. imamımıza. kıvâb sünnet, imam el-esfahânü rahîmüullah şöyle der. Şeriat dilinde iman açık ve gizli bütün ibadetlerden müteşekkirdir. Yine der ki, selef ulevası şöyle demiştir. İman söz, amel ve niyettir artar ve eksilir. Artması iyilik ve takva iledir. Azalması da fıskü yani günah ve isyanlarladır. İmam Kıvamü's-Sunne el-Esfuhani 535 senesinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Bütün imamlarımızı, bütün öllerimizi, Müslümanların ölüsüne Allah rahmet eylesin. Kalanlara da rahmete ihtiyacımız var. Bizi de rahmet eylesin. Bize rahmeti, en büyük rahmeti sırat-ı müstakimden ayırmamaz. Neden demişler bu adama kivam-ı sünnet? Yani de ayardır. Sırat-ı bunun peşinde geçen ayarlanırsın. Ne zaman? Zaten sünnet ayardır. Ama o kadar dalalet yolları açılmıştır. insan kaybediyor. Bu imam cittikçe peşinden insanları doğru yoldan götürüyor. Yani sen otobandasın. Fenerlerin kapanmış arabanın. Nasıl gidersin? Önünde bir tane önderi var Ona tabi ol, evvel Allah seni götürür cennetin kapısı. İşte bu kıvam-ı sünnetir. Bunun da bir kitabı var. İçi ciltir. İtikadı orada Ademze'ye, el i Sünnet itikadını zikrediyor. El-Hicca fi beyanil mehacca Hicca nedir? Hiccat kakar, mehacca nedir? Resulullah diyor, teraktukum ala mehaccatil beydak. Meheccet apaçuk bir alana bıraktınız. O alanın hiccesini bizim üzerimize ikamet ediyor. Elhicce fi beyanil meheccet. O meheccet İslam dinini sizin üzerinize hiccet koşuyor. Öyle bir imamdır. Otobanda lamban yanmıyorsa film bitmişse, hüküm bitmişse Allah kıvam-ı sünne asbahaninin peşine düş seni cennetin kapısına götür. Hiç dalalat yoluna otobandan kumsala ne olur? Sapmas. Bu mübarek zat da aynen o bir imamlar gibi nakil yapıyor. Ha? Bak bizde nakil yapmak büyük imamlıktır. Akıl koymak büyük şeytana uymaktır. Onun için biz bütün imamlarımız biz de onlardan öğreniyoruz, öğrendik. Ne diyoruz? Biz ihtihad etmiyoruz. Biz itikattan nakil yapıyoruz. İtikatta nokta koyulmaz arkadaşlar. Fıkıhta da koyulmuş elhamdülillah. Ama güncel meselelere evet iştihar yaparız. Anlatabildim mi? Onun için imamlar nekil yapıyorlar selef alimlerinden. Nedir? Bu da El-Hicce fi bayan el Meheccce kitabında bunu zikrediyor. Evet. Şimdi 63. imam çok enteresaninize gelir şimdi. Evet. Şeyh Abdülkadir el-Geylani er Rahimeullah şöyle der. Biz inanıyoruz ki iman diliyle söylemek, kalp ile tanımak ve azalarla amel etmektir. Abdülkadir Ceylani kattesallahu sırrahu ve devvara zarihahu الشريف, Büyük bir imamdır. 561 senesinde vefat etmiş. Bağdat'ta en büyük takvale alimlerden birsidir. Hembelidir. Fıkıhta hembelidir. Abdülkadir Ceylani el-Hembeli. Anlatabildim mi? İtikatte de es-selefi. Selefidir. Yani selefi itikadındadır. Selefi itikadı nedir? Yani sahabe itikadındadır. İyidir biz böyle tanıtmadılar bunu bize ya. Bunu tanıttılar işte e, sudur üzerinde yürür. Evinizde e, ne var ise haber verir. Hindistan'da bir tane bir tane tecavüz edilirse ayakkabını fırlatır. Onun başına düşer. Hep böyle anlattılar bize. Biz Abdülkadir Ceylani bu böyle tanımadık ya. Evet, işte bu Abdülkadir Ceylani Hazretleri nedir? Böyük bir imamlarımızdan birsidir. Şimdi bir Müslüs adam ne yapar? Bir yere geldi, şirket kursun, ticaret yapsın. Ne kadar zengin adam var. Ha bu benim akrabamdır der. O benim çöylümdür der. Aa millet der bu nedir? Bu soyludur derler. Ha? İşte bu soysuzlar var ya, dinde soyları yoktur. Zincirleri kopuktur. Kendileri bir fikir atmışlar orada yerde. Nerede böğüc alim var, onu kendilerine mal etmiş gibi gösterirler. İşte Abdülkadir Ceylani bizdendir. Hatta onun yolunda bir tarikat kurmuşlar, Ceylani tarikatı kurmuşlar, Kadiri tarikat. Halbuki Abdülkadir Ceylani ellerine düşse bu Kadiri tarikatların hepsini ilk önce kendisi Zalzalarını keser. Çünkü Abdülkadir Ceylani büyük bir alimdir. Bu bir. İkincisi hembeli bir alimidir. Hembeliler biliyorsun, Zayıf hadisten amel eder. Akıllarını paydos demişler. Akıl hembeli fıkhında evde kalır. Çalışmaz bu konuda. Nerede nasıl var orada durar. Sanatabildim mi? Bir böyle alim büyük alim nasıl olur ki bu kadar bit'at hirafat şirket sapılır. İmkanı yoktur. Yani biz aklımıza bu konuda inanacağız. Allah verdiği nimet aklını burada kullanacağız işte. Yok Allah'ın emrine karşı. Burada kullanacağız. Bu adamı, geliyoruz, bu adamı kitabları bizim muhtemel tarih kitaplarına bakıyoruz. Mesela İmam Zehebi'nin Siyer Alamü Nübele kitabında bakıyoruz. İmam Abdul Abdülkadir Geylani Hazretleri hakkında ne yazmış? Yazıyor, büyük imamidir, büyük zahididir, ehli takvaydır, fakihidir, Bagdad'ın en büyük vazidir. Halife gelirdi, oturdu bundan vazdındırdı. Her gün yüzlerce Yahudi Hristiyan Müslüman olur derinde. Adamı Allah Teala bir etki vermiştir. O etkide nereden geliyor? Nereden geliyor bilir misiniz? E kendisi Seyitte de değil. Dersin Rekabdin Kadir Ceylanı Rasulullahun sülalesinden gelmiş. Kendisi Ceylan'idir. Ceylan neredir? Bir e, Fars'idir yani asıl olarak. Fars'tır yani. Ama maksat nedir? Maksat Şeyh Abdülkadir Geylani iman gücüyle insanları etkiliyordu. İmanı o kadar güçlü ki Şeyh Abdülkadir Geylani'nin sözü kalpten çıkıp kalbere izinsiz giriyordu. Ama bu adamın büyük alim olduğu olduğu halde de ne üzerine galip gelmiş zühüd takva Vaz nasihat galip gelmiştir. Bunu daha meşgulüydü? Yani bir nevi, bir numara davetçilerin imamidir. Şeyh Abdülkadir Keylan. E elimizde bir sürü eseri var, bir sürü alimlerin sözü var. Bakıyoruz, hiçbirisi böyle abuk sabuk, şirk, nirk meselelerden Şeyh Abdülkadir Keylan tezih ederiz onu. Evet. Bunun bir arkadaşı da var. Ona da zulmetmiştir. bu imam zulm olunmuş ehl-i bid'at tarafından. O da Şeyh Ahmet-i Rıfai. Ahmet-i Rıfai hazretleri, o da böyüc bir alimdir. He? O Resulullah'ın soyundan gelen birsidir. Onun da tarih kitabında bakıyoruz, çok mutedil alim. Hiç bid'ati yok, hiç harafat yok, He? abuk sabuk meseleleri yok. Ama bütün bid'atleri ona nispet etmiş. Evet, o da ilmiyle amel eden bir imamıymış. İşte gördünüz, İmam Abdülkadir Ceylani Hazretleri El-Ghunya kitabında diyor ki, bizim itikadımıza göre iman kavldür ve ameldir. Kavl ve amel diyen imam şirk koşar mı Allah-u İmkanı var mı? Kavl ve amel diyen insan medet ister mi ölülerden? He? İster mi? Allah'tan başkasına yardım ister mi? İşte bu büyük imamdır. Bu mazlum imamdır. Bizim imamlarımızdandır. işte, selef imamlarından birisidir. Bizim bir arkadaşımız var. Doktora teyze hazırladı. Abdülkadir Ceylani Hazretlerinin itikadiyle ilgili. Bir cilt. Bütün sözlerini şitaplarından ve şeylerden topladı. E, alimlerimizin kitaplarından bir cilt kitap oldu. Bakıyoruz, Şeyh Abdülkadir Geylan ile İb'in Teyme'nin hiçbir farkı yoktu. İb'in Teyme ile Şeyh Abdülgayr'ın Geylan'ın, Abu Hanife'nin e, İmam Şafii'nin hiçbir farkı yoktur. Nerede kaldı bu? He? Demek ki, tarih ne olmuş? Şeytanın vasıtasıyla değişilmiştir maalesef. Evet. 64. imamımız. Hafız Abdülgani el-Mekdisi Rahimoğlu'a şöyle der. İman, söz, amel ve niyettir. İtaat ve artar ve isyanla azalır. Abdülgani el-Mekdisi 600 senesinde dönmüş, böyük bir imamdır. Bunun da bir kitabı var. E, Neblüsü, Mekdisi, yani Filistinlidir. E, ne kitabı vardır bunun? Bülü Gülmaram değil, diğeri. Ömdetül <gülüyor> Ehkam kitabı. Var. Bukhari Müslüm'den ne çıkartmış? Fekihler için metin okurken fıkhi meselelerin delillerini Bukhari Müslüm'den toplamış. Çok güzel bir kitaptır. Bu da bir kitabı var. -Mekdis el Mekdis'in El-iqtisadu fil-i'tikat. İqtisad yani az öz itikatta bir metin kitabı var. Orada da diyor ki İman kavldir, ameldir. Niyettir, eksilir, artar. Ehli i sünnetin itikadı üzerine bir çıtap yazmış Bu da bir imamımız, on da imzasını aldık. 65. imamımız. İmam i̇bn Kudam el Makdisi rahim Oğullar şöyle der. İman dil ile söylemek, azalarla amel etmek ve kalp ile bağlamaktır. İtaatla artar ve isyanla azalır. Evet, Makdisi. İmam İbn-i Kudam el Makdisi el-Hembeli. Hanbeli mezhebinin içinde müştehittir bu. Ne kitabı var bunun? El-Mughni fil fıkh Fıqıhta seneb Yeter hadi kitabı. O kitapta ne yapmış? Mezhebin içinde iştihad etmiş. Öyle bir imandır. Kallavi bir imandır yani. Yani mezhebin içinde, Hanbeli mezhebin içinde iştihad etmiş, eliyeti var, kendi mezhebine muhalefet etmiş. Neye göre? Havasına mı göre? Haşa. böyle imamdır. Yüresine mi göre? Haşa. Keyfine mi göre? Haşa. Akıntı böyle mecbur olduğunu? Haşa. Neye göre? Delillere göre. Delillere göre iştihad etmiş İmam Ahmed'e bazen muhalefet etmiştir. Bu İmam Nevovi bunlar böyük alimlerdi. Bunlar mezhebte müjdehiddiler. Bunlar aslında müçtehit mutlaklardı aynı zamanda. Mezhepçe yazabilirler ama yazmazlar. Neden yazmazlar? Çünkü alimdiler bunlar yeniden keşfetmeye gerek yoktu. Ama bizim maşallah Türkçede dört hadisçi müçtehitler çoktur. Adamlar fıkıh yazıyorlar ya. Fıkıh yazıyorlar. Sahih fıkıh kitabı yazıyorlar. He? Ne Arapça biliyorlar, ne hadisleri biliyorlar. Kitap yazıyorlar. Anlamadık bu nasıl oluyor? Demek ki İbni Hacer'in dediği gibi. İbni Hacer çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki bir alim kendi uzmanlık alanında konuşmasa komik duruma düşer. E şimdi biz bu bu lafı oların üzerine de oturtamıyoruz. Çünkü oların uzmanlık alanı yoktur. He? Biz diyoruz ancak deriz. Çünkü onlar alim değil ki. Mesela hadisçi değil hadisten konuşsa diyoruz komik şeyleri söyler söyler. Ambla hadisçi olmadıkları için ne deriz biz? La havle ve la kuvvete illa billah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. In. Çünkü musibettir bu. Musibettir bu kıyamet alametlerinden birisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan da doğru haber vermiştir. Evet, devam edelim 66. imamımıza. İmam Nevevi Rahimullah şöyle der. Abdurrezzak şöyle demiştir. Kendilerine yetiştiğimiz hocalarımızdan ve arkadaşlarımızdan Süfyan Es-Sevri, Malik bin Enes, Ubeyd bin Ömer, El-Evza'i, -El -El Ma'mer bin Raşid, i̇bn Cüreş ve Süfyan bin Uyeyne'nin şöyle dediklerini duydum. İman söz ve ameldir, artar ve eksilir. İbn-i Mes'ud, Huzeyfe, ne Neha'i, Hasan El-Basri, Atâ, Tavus, Mücahit ve Abdullah bin Mübarek de radıyallahu anhum bu görüşediler. Kulun övgüye ve müminlerin velayetine layık olmasını sağlayan şey şu üç şeyi yerine getirmesidir. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlarla amel. Tamam. Yine şöyle der, itaatler iman ve din diye isimlendirilir. Bu kesinleştikçe biliriz ki ibadeti çok olan kimsenin imanı ve dini artar, ibadeti eksik olan kimsenin dini de eksik olur. Evet, İmam Nauvi ganiyun anı ta'rif tanıtmahtan, Nedir? Evet. Mustağnidir. Yani İmam Nevi'ni her çeşit tanır. Çünkü gözümüzü açtık 40 Nevi hadisi derler. Değil mi? 40 40 hadis. hadis. İmam Nevi'nin 40 hadisi. 40 hadis nedir? Dinin her alanından bir hadis almış. Her alanından bir hadis. Dini tamamlamış yani. Bu 40 hadis öyle bereketlidir ki bütün mezhepler, hanefi, hanbeli, malici hepsi bunu ne yapıyor? Ezbelliyor. çocuklara ezbellettiriyorlar. Halbuki İmam Nevevi gibi 40 hadis yazanlar çoktur arkadaşlar. Niye bu İmam Nevevi gibi alimler diyorlar bu kadar kabul buyurdu? Çünkü sadık niyetle olduğu için Allah, kimin niyeti sadık ise onun ameline bereket sanır. İşte al sana örnek İmam Nevevi. 40 hadis yazan alim çoktur. Ama İmam Nevevi için ne oldu? olmasa Müslümanların olmaz oldu. Bir de onun üzerine birden daha ekledi. Allah razı olsun ondan, ve rahmet eylesin ona. Ne diyor Riyazu Salihin? Hepimiz biliriz Riyazu Salihin kitabı. İşte o da İmam-ı Nevevi. Mübarek adamdır. Bir de ne kitabı var? İmam Müslimin şerhini yapmış. Özet çok güzel özlü söz. Orada da bu sözleri söylüyor. İmam-ı i̇mam Nevi kendisi Nerededir? Şamlıdır. Neva çöyündendir. Bücünde Allah başını boynundan ayırsın. Başar o Neva çöyünü bambayla vuruyor. Nerededir Neva çöyü? Ürdün sınırında der'e diyorlar. Bücünde der'e diyorlar. Havran, Dera, oralardadır. İşte Neva çöyündendir. Onun için İmam-ı Nevovi derler ona. Böyüc bir imamdır. Şafii'dir mezheb içinde müştehid-i mutlaktır kırk kusur yaşında vefat etmiş, bekardır evlenmemiş ilmin içine o kadar gömülmüş ki yetiştirmemiş, bu mübarek imam da çok enteresan arkadaşlar zamanını yazdıkları telifle bölsek bir insan kaç ne bir günde kaç sayfa yazabilir hayatını bölsek o zamana bakarız kitabla yazdıkları kitap hayatı yetmez ona daha çok yazmış. Nereden bu oldu? kopyam mı aldı? Haşe. Nereden? Çaldı mı başkasının telifini kendine ben yazdım dedi? Haşe. Nedir bu alim ördüler? Bereket. Bereket olsa binin bir olur derler ki İmam Nevi de bini birdir. Evet. Biri, bin. ha? Biri, bin. Biri bindir. Evet. Biri bindir. İmam Nevi de işte tabi'inlerden, sahabelerden Neyi naklediyor? Bak önce tabi Süfyan, Malik, Muammar Ubeyd Evza'i İbni Cerih İbni Cerih, Süfyan he? Sonra İbn Mesud, Hüceyfe Nakh'i, Hasan Basri, Tavuz, Ata, Mücahit, Abdullah bin Mübarak hepsi demişler? Onlardan naklediyor. Diyor iman kalple tasdik dille itrar organlarla amel. Açın şerh nevavi hadisini bakarsınız İmam e, Müslüm'ün şerhinde bunu İmam babında bunu söylüyor. Evet. A, a, altındaki bölümde de aynen itaatler hepsi imanlandır, dinlendir. Aynen sözleri ne yapıyor? Tekrar ediyor. İşte bu da İmam sözü, İmam nebovinin azim sözüdür. Evet. Şimdi 67. imamımız Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimeullah şöyle der, ehl-i sünnetin esaslarından biri de şudur, din ve iman söz ve ameldir, kalbin ve dilin sözü, kalbin, dilin ve organların amelidir, iman itaatle artar ve isyanla eksilir. O yine şöyle der, bunun içindir ki iman söz ve ameldir görüşü, ehl-i sünnete göre sünnetin şiarlarındandır. Bu konuda birçokları da icmal olduğunu nakletmişlerdir. Şeyhül İslam İbn Teymiyye bu da ganiyun ani't ta'rif müstağnîdir ta'riften. Şeyhül İslam'ı tanıyan yoktur. Düşmanları bile ikrar etmiştir. İbn Hacer Askalani diyor ki 350 alim icma etmiş İbn Teymiyye zamanında ve ondan sonra gelenler şey İbn Teymiyye Şeyhül İslam lakabını hak etmiştir. Hatta bunda bir telif var. Neyi toplamışlar? Kim Şeyhul İslam İbni Teymiye'ye Şeyhul İslam'dır demiş. 350 kusur alim toplamış. Hafız İbni Hacer diyor ki Şeyhul İslam'ın hiçbir fazileti olmasaydı, hiçbir eyligi İslamiyeti olmasaydı sadece İbni Kayyım onun telebesidir ona yeter. Sübhanallah. İbn-i Kayyim, İbn-i i̇bn Kesir bunlar hepsi şeyh İslam'ın İmam Zehebi. Bunlar hepsi Şeyh'in İslam'ın talebesidir. Nerede bir kallavi imam buldum? Vaktin İslam tarihine bir faydası var. Yen yani davetiyle, yen yani ameliyle ne olmuş? Ha? O İbn-i Teymen'in şeyinden, ilminden, elinden içmiştir. Şeyhül İslam. Mezheb içinde müştehid mutlaktır. Halbuki şeyh İslam, niye demişler Şeyhül İslam? Yani beşinci mezhebi ümmette yazmaya yüzde yüz ehildir. Şeyhül İslam İslam İbinteymi bir mezheb yazsaydır, inan ki üç, dört, dört mezhebi de üzerine ne gelirdi? Galip gelirdi. O kadar güclüydü husumlarıyla getiriyorlar onu İslam'a iftira atıyorlar geliyor hakimin önünde tartışıyor bunlarla Hanefisi, Şafiisi, Hanbelisi bütün mezhepler geliyorlar o mezheplerin imam mesela maliki müftüsü geliyor maliki müftüsünün kendi maliki Şeyhülislam müftüsüdür orada kendi mezhebini bilmiyorsun yanlışını çıkartıyor Maliki, malikiden daha iyi biliyordu. Şafii, Şafii'den daha iyi biliyordu. Hanefi, Hanefi'den daha iyi biliyordu. Hembeli mezhebi, kendi mezhebini bütün akranlarından iyi biliyordu. Bütün sözü hacmidir. Onun için ne demişler? Demişler bir hadisi Şeyhül İslam bin teymiye bilmiyorsa o hadis değil. Ölçetmişler bunu. Geçen gün birine Facebook'ta bir azeri yanlış yazmış. Demiş bir ilmi Şeyhül İslam bilmiyorsa o ilim değil. Yanlıştı bir hadisi şeyh İslam bilmiyorsa o uyduruk hadistir bil. O kader her şeye muttalidir. Ama bu mübarek bu kadar büyük adamdır. He? Ama bir mezhep yine yazmamıştır elhamdülillah. Neden? Çünkü aklı selimdir. Mezhep yazmaya ne gerek var? Ne yapmış? Hanbeli mezhebindeki hataları tamir etmiş. Hatta Hanbeli mezhebinde değil. Dört mezhebi de tahmin etmiştir. Tehliflerinde var. Öyle yani İbn-i Teymiye fıkıhta konuşsa dersin bu fıkıh uzmanıdır. Hayatını fıkıhla geçirmiş. şeyh İslam tefsirde konuşsa dersin bu hiçbir şey bilmez. Uzmanlık alanı bunun çocukluktan tefsirdir. O kadar ince meseleleri tefsir etmiş ki böyük alimler onun sahilinde bile durar. Dediler bak o kadar böğüc alimdir bir. Tefsir yaz dediler ne gerek var. Tefsir elimizde var dedi elhamdülillah. Tefsir kitapları yazılıp tefsir bile yazmayı gerek görmedi. Ama yazdığı tefsirler bugün de toplandı on cilt kitaptı. Tefsir yazmadı baştan aşağı kadar. Dedi elhamdülillah tefsirler çoktur elimizde el-i sünnet. Ne yaptı? Müşkül ayetleri tefsir etti. Hangi ayet Şeytan ciliş yapmış ona noktayı koymaya çaktı. Kalktı. Tabi noktayı koyma hakkı var mı? İçtihad babdan hakkı var. Elindeki malzemelerden iştihad eder, kendi iştihadına göre en doğru bana göre budur der. Çünkü böyük alimdir. Allah bir ölçü vermiş ona. Allah yanında o vabel alır eğer bu aliyeti bu ilmi Allah ona mevhibe olarak vermiş, bunu çalıştırmasa. Seni varis kılmış, peygamberlerin varisi kılmış seni. O zaman ne yapacaksın? Yanceli bir yatmak yoktur. Çalışacaksın. Diyor ki mahpus hanede bazen sabaha kadar bir ayetin açılmazdı bana Ne yapardım? Akıp saatlerce namaz kılardım. Başımı sücreden kaldırmazdım. Gözyaşıyla ağlayarak Ya muallime İbrahim allimni ey İbrahim'i öğreten, peygamberleri öğreten, olara fehim veren bana da aynı iş nasip etti. Dür sabah gelirdi talebelerin mahpusana dayanıma ya bugün yağmur yağmadı ya, ya şeyh derdiler. Niye çamur çamurdur, kalın çamurdur? O zaman da mahpusanların üzeri akıyormuş. Yer çamur oluyormuş. Sen ne dermişler? Yer çamur oldu, çamura sücde yaptın, kalın çamur oldu. Halbuki göz süjdede göz yaşi toprağa geliyor, toprak çamur oluyor, sakalına yapışıyor. Allahu akbar, böyle imanlılar. Anlatabildin mi? Evet, Şeyhül İslam de ne diyor? Diyor ki, âli Sünnet'in din ve iman nedir? Kavuldur, ameldir. Bu üçü birbirinden ayrılmaz. Aynen nakil yapıyor. Öyle bir büyük imamdan kaçar mı? He? Bu çelamcıların elmi kaçmaz. Ama niye bu nakil yapmış, iştihad etmemiş? İştihad ettiği yerde imam hiç kimseden korkmamış. Bütün kapalı kapıları kırmış. Nereden? Orada Allah'ın izni var. Ama iştihad izin olmadığı yerde bir küçük bir talebe gibi ne demiş? <Sessizlik> Hıh? Başka yerlerde kırıp kapıları kırmış. Topuyla tüfenciyden her şeye saldırmış. Bütün bid'atlere saldırmıştır. Ama diğer yerde çocuk gibi Nasıl okulda bir okulda derlarsanız bir artı bir iki, ezberle çi çarpı çi dört başka çare yoktur. Bunları da dini de böyle yapmış. diğer şeyde de sözünde tabi çok sözü var. İmam İbni Hatta bir cillik kitabı var imanla ilgili. Orada bütün noktaları koymuş tabi. Hem de çok güzel ne yapıyor o kitapta? Rediye yazıyor. Bu çalamcilere, mürciyeye, e, e, aşarilere, matrodilere, hepsine orada rediye yazıyor. Delille, imamların sözüyle. Yok ben, ben böyle anlıyorum bu meselede. Çinci kavlünde de diyor ki işte kavl, amel, din, Sünnet, bunlar nedir? Yani bunlar imandır. Bunun hakkında da icma var. Halimler icma etmişler. Evet. Bir de 68. Telebesini de okutarım. Bu kadarı da bitirelim bir İmam Hafız İbnül Kayyıbrâhim Allah şöyle der. İmanın hakikati söz ve amelden oluşur. Söz iki kısımdır. Kalbin sözü ki bu itaattır kalbin inanması, bağlanmasıdır. Ve dilin sözü. Dilin sözü ki bu da İslam kelimesini yani kelime-i tevhidi söylemektir. Amel iki kısımdır. Kalbin ameli ki bu niyet ve iklastır ve organların ameli bu dört ve organların ameli. Bu dördü olmadığı zaman iman da olmaz. Kalbin tasdiki bulunmadığı zaman da kalan kısımların faydası olmaz. İbnil Kayyim Rahim İbn Teymiye'nin bir numara telebesidir. İbn Teymiye'nin birçok şeyhi var. 150 tane'den fazla. Neyi var? Hocası var. 150 temeden fazla hocası var. Ama en sonda İbn Teymiye'yi dür tanıdım ben o zaman hakiki dinin özünü bildim. Hatta en son İbn Teymiye Mahpus Hanı'na kaldı. İbn Teymiye Mahpus Hanı'nda vefat etti. Ki sene Şam'ın Tala Mahpus Hanı'nda vefat etti. İbn-i diyor ben dışarıda kavga ederdim arkadaşımla, rol yapardık. Kavga ederdik, polis gelip bizi tutup mahpushaneye atsın, gidip İbn-i ilim talep edelim. Bak ne kadar önemli bir meseledir. Bu İbn-i İb Teymi'ye ne zaman vefat etmiş? 728 senesinde, hicri senesinde. İbn-i 751 senesinde odasından sonra vefat etti. İlminin birçokunu İbn-i ilmini taşıdı. Onun için i̇bn Kayyim'in birçok kitabında bakarsın, işte hocamız böyle der bazen. Kast ediyor i̇bn Hatta bizim bir arkadaşımız bir cilt kitap yazdı. Direkt İbn-i İbinte, Kayyim i̇bn Teymiye'den naklettiği meseleler kitapları arasından çıkarttı. İşte hocamıza sordum bunu böyle dedi. Hocamız bu konuda böyle görüşü vardı. Onları toplamışız. İbn Kayyim'de bir kitabı var. Biz bunu tercüme ettik. Namaz kitabı. O onun tercih edenin hükmü. Biz kurabadan bunu çıkarttık elhamdülillah. O kitapta da bu konuyu ele alıyor iman, iman meselesini. İman nedir onu ele alıyor. İşte burada da bizim anlattığımız derste de iman meselesini İbn Kayyim açıklıyor i̇bn Kayyim de müçtehid derecesine gelen bir alemdir. Bir meseleyi ala alsa dersin bu nedir ya? Ama İbn-i Kayyim akidede ordusu vardır. Saldırdığı adamı yok ederdir. Ama buna rağmen üzerine İbn-i zühd zühüttekva daha galip gelmiştir. Zühüttle takvayla var ile ilgili kitapları da çoktur. Öyle kitaplarını okuyan zannederçi i̇bn Kayyim hiçbir ilim yoktur, uzmanlık alanıdır. İtikat kitaplarında okuyan zannederçi i̇bn Kayyim itikattan başka bir şey anlamaz. Tefsirde de öyledir. Neden? Bunlar orijinal medreseden çıktıkları için orijinal eğimleri var. Evet, bu ümmette bu ümmetinde alimleri hepsi aynen çizgiden, aynen zincirden gelir, geldikleri için aynen ilmi aynen oruculanlık şekilde nakil yapıyorlar. Aynen Resul'ların varisleri oldukları için öz ve söz söylüyorlar. Öz ve söz. Bak tanımları nedir? İman. Kavl-i itikattır, İtikattir. Kavldır, ameldir. Artar, eksilir. Bunuyla biz bir kitap telif ettik. Bin sahifi. Ya, 80. bir ders yapmışız, ömür verse 800 ders de bu iman kitabının şerhi bitmez. Onlar öz ve söz söylemişler. Bu şerhe asıl da cere çoktur, fıtratlar bozulmasa, değil mi? Onun için sahabeler iman eksilir artar dememişler. Neden dememişler? Çünkü bu bilinen bir şeydir. İman nedir? Resulullah'a sormamışlar. Yani iman mahiyeti nedir? Tanıt bize dememişler. Resulullah derken Allah'ı iman, meleklere iman anlıyorlar nedir mesela. Ne zaman şeytan şüphetlerini, hastalıkları kalbe soktu? O zaman alimler kalkmışlar bu konuyu açmaya. Cevap verseler şeytanın şeyini çamurlarını çamurdan kapasınlarla. Ama öyle kapamışlar ki çamurdan değil yanlış anlamayın. He? Çelik kapıların arasına kaynak salmışlar. Evelallah kim selef itikadine inansa anlasa şeytan ona giriş yapamaz. Kaynak atmış. Ama şeytan el elini üzer mi ondan? Elini çeker mi? Hayır. Akidede evelallah hiçbir muvahhide atamaz. Kim tevhidden sütünü inmişse he? onun fıtratı bozulmaz. Ama şeytan nereden gelir? Onun için bakarsınız muahedler, itikat babında hiç şirk gelir mi onlara gelmez. Ama Resulullah'ın dediği gibi ufak tefek meselelerde şeytan razı oldu. Oradan giriş yapar. İşte muvahhidlerde bakıyorsun bir günde en büyük mesele nedir? Birbirleriyle ihtilaf etmektir. Her çeşdi rabbena hebbena Buradan ciliş yapmış. Her çeş şey kendisini İslam yapmış. Kendisini ben doğruyım, başkası yanlıştır. Benim görüşüm doğrudur. Her çeş şey beni konuşsun. Her çeş şey beni söylesin. Buradan ciliş yapıyor. Neden? Çünkü şeytan buradan ciliş yapar. Tevhidden yapamaz. İmandan yapamaz evalallah. Bu delilden sabittir. Evet. İnşallah önümüzdeki ders Son ders olur, bitiririz bu sefer. Kaç tanemiz kaldı? 77 bayağı ee, var, var. Maşallah var. <gülüyor> evet, 81 tane sözdür. Biz kaçıncındayız şu anda? 69'da bitir. İnşallah elimizden geldikse bitirmeye çalışırız. Allah hepimizi bu imamların peşinde getmeyi, getmeyi nesip eylesin. Bunların yolundan, bunların eteklerinden şaşmayalım sım sıkı Resulullah'ın dediği gibi dişimizden sarılmayı bize nesip etsin. Velhamdülillahi rabbil alemi